kadınlarla karışık olmasınlar diye düşünün daha İslam tamamlanmamıştı Ta o zaman Hicab ayeti indikten sonra Ali Satt ve Sen bu konuda çok hassas davranıyor ve bunu söyleyen kimdir İbn Taimiyah rahim hala sözünde devam ediyor. Ve bu konuda çok hassas davranıyor ve bunu söyleyen kimdir İbn bu rahim Allah hala sözünde devam ediyor. bu çünkü diyor bu iki cinsin birbiriyle bir arada olmaları tamam mı? Fitneye sebep olur. فَالْرِجَالِ اِذَ اَخْتَلَطُوا بِالنِّسَى كَانَ بِمَنْزِلَةِ اِخْتِلَاطُ النَّارِ بِالْحَتَبِ Erkekler ve kadınlar birbirleriyle karışık otursalar diyor. Tıpkı diyor odun ile ateşin birbirine birbirine karışması gibidir diyor. Odun ile ateş veyahutta,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 Orbetten gelmiş gidiyor mesela arkadaşların hanımın evinde sanki hoşboş ediyor sanki ablasıdır sanki teyzesidir sanki halasıdır de nenesidir sanki oturuyorlar kahkaha ediyorlar falan filan şudur budur dur dur dur vallahi Allah Celle Celaloyu soracak tabii kesinlikle bu haramdır ama Allah affeder mi etmez mi Allah kalmış bir şeydir ama bu kesinlikle mahiyettir hele hele şeriatçı kesin hele hele şeriatçı kasi bunu yaparsa çok daha abestir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 Evet. ''Fel ricalu izah talatu bir nisa'' Bunu kim söylüyor? İbn-i Teymiye rahimahullah. ''Fel ricalu izah talatu bir nisa kâne bi menzileti iktilatın nar bilhatab'' Bilhatab. Erkeklerin ve kadınların bir arada oturmaları Tıpkı ateşin ile odunun birbirine karışmasıdır. Yani benzin ile ateşin. Birbirine karışması veyahut da barud ile ateşin. Evet. Ve kala yine İbn-i diyor ki